Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabatepe Merhabalar, günaydın. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ee, Buğday Derneği adını hazırlıyor ve sunuyoruz programı Bora Kabatepe ile birlikte. Bugün ben karşınızda Melek Nur olarak e, bulunmaktayım. Bugün... Ee, hava kirliliğini konuşacağız. Ee, özellikle son dönemlerde son birkaç e, gündür haftadır konuşulan e, haberlerden de belki e, görenleriniz olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre şehirlerde yaşayanların %80'i tehlikeli sınırların üstündeki koşullarda yaşamını sürdürüyor. Ve çok ciddi bir problem e, söz konusu. Hatta Avrupa'daki şehirler baz alındığı zaman da ilk 10'da Türkiye'den 8 şehir var. E, ve sırasıyla bunlar Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta. Avrupa'nın en e, ve Avrupa'nın ve Türkiye'nin en havası kirli olan şehirlerinden e, görünüyor. Bugün e, iki tane telefon konumuz olacak. E, biri Doçent Doktor Gamze Varol Saraçoğlu. şu anda kendisi hattımızda hatta. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar, Merhaba. e, kendisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ama aynı zamanda aslında birçok e, kimliği de olan bir e, kişi, çok değerli bir insan. Öncelikle sizden e, duymak isteriz hocam. <gülüyor> Buyurun kendinizi konutur musunuz? Çok teşekkür bize? ederim çok tarifsiniz. <gülüyor> ben çok teşekkür ederim çağırdığınız e, en azından telefonla katılmanız noktasında bizi davet ettiğiniz için. Biz teşekkür e, ederiz. Evet Namık Kemal Üniversitesi'nde halkı sağlığı öğretilmesi'yim. E, fakat eş zamanlı olarak e, bugün burada özellikle Türk Tepleri Birliği'ni temsilen e, katıldığımı belirtmek istiyorum. Çünkü e, hekimlerin meslek örgütü de aslında e, hava kalitesi, soluduğumuz havanın temiz olması ile ilgili... Gerçekten çok e, emek sarf ediyor. Hı hı. Çünkü e, sağlık en temel e, insanlık hakkı biliyorsunuz. E, temiz hava solumak da aslında sağlık hakkı ve sağlıklı olmanın temeli. Olmazsa olmazı. O yüzden e, Türk Tetleri Birliği de temiz havayla ilgili kurulmuş olan temiz hava hakkı platformunun bir bileşenini oluşturuyor. Ben de e, özellikle bugün burada bunu vurgulamak istedim ve Merkez Konseyi Türk Tedbirliği Birliği adına burada e, konuşacağımı bildirmek isterim. Tamam çok teşekkürler. Hoş geldiniz tekrardan. E, hocam uzmanlığınız kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz hava kirliliğini şu anda? Yani sağlık açısından nasıl bir e, etki içindeyiz? Ciddiyet boyutu nedir? Şimdi gerçekten çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Biz, sağlık sağlıkçılar en çok öldüren, en çok görülen, en çok sakat bırakan sorunu en önemli sağlık sorunu e, olarak tarz ederiz. Hı hı. Hava kirliliği de çok yaygın bir sorun ve çok önemli bir halk sağlığı sorunu olarak da gündemde. Çünkü neden? Yani hani bir şekliyle kirli bir gıdayı görürsünüz, bilirsiniz, almazsınız. Evet, kirli evet. bir suyu bir şekliyle temizini yapmaya çalışırsınız. Hı hı. Bazen muskana akan suyu beğenmezsiniz kendiniz. Hani çeşitli yöntemlerle satın alırsınız onu içmezsiniz. işte ne bileyim kendinizi temizletmeye çalışırsınız. Tercih Ama edebiliyoruz. Ki, Hı -hı. Evet tercih edebilirsiniz. Hı -hı. Yani bu savunduğum bir şey olmasa bile hani bir şekliyle böyle bir alternatifiniz vardır. Hı -hı. Ama havayı düşünün ki böyle bir şansınız yok. Nefes alacaksınız. Sağlıklı hava soluma hakkınız var. Sağlıklı Hı -hı. bir çevrede yaşama hakkınız var. Ve bireysel çabalarla bunu düzenlemeniz mümkün değil. Hı -hı. Ve soluduğunuz Hı -hı. hava gençten yaşlıya Fakirden zengine e, tamamen ayrımcılık gözetmeksizin hepimize etkiliyor ve nasıl etkiliyor? Çok ciddi anlamda etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Bizi hasta ediyor, erken yaşlandırıyor. Bu hastalıklar çok basit hastalıklardan çok ciddi hastalıklara e, kadar geniş bir yay fazlada olan hastalıklar o kadar önemli bir soru ki Dünya hmm. Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı 2013'te bir açıklama yapıyor bununla ilgili diyor ki Dış ortam hava kirliliği akciğer ve mesane kanserine yakalanma riskini arttırır. Hı hı. O yüzden biz beklere ediyoruz diyor. Bu e, kanserojen sınıflandırmasında en önemli e, grup olan grup bir. Yani hı. insanlarda kanser yapıcıdır. Bu e, kirli havanın içindeki özellikle bulunan partiküler madde adını verdiğimiz maddeler diyor. Artık bunun üzerine başka bir şey demek Gerekir mi? Ne söylenir? Ben de bilmiyorum. Bireysel yapabileceğimiz bir şey yok. Hepimizin maskeyle dolaşma şansı yok. Melek Hanım. Evet evet doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki bunun yani çok ciddi bir süreçten geçiyoruz tabii ki. Sizce sebepleri nedenleri nedir? Neyden kaynaklanıyor bu raddeye geliyor olmamız? Bu benim pek çok sorunu var hani burada çok kısa sürede bunu söylemek çok güç olabilir ama çok hı hı. temel olarak kentleşme tabii uygun olmayan kentleşme hı hı. ulaşım bununla birlikte ulaşım ve sanayileşmeyi saymak mümkün yaygın literatür genelde bu üç başlık altında toplanıyor hı hı. ve bu üç kaynak da bir kısır döndüğü içinde aslında birbirini olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü sanayileşme ile birlikte endüstriyel terim uygulamaları aslında işsizliği artırıyor, kırsal işsizliği. Hı hı. Kırdan kente göç hızlanıyor, i̇şte uygun olmayan kentleşme oluyor, kent büyüdükçe yaşayan insan sayısı artıyor, ısınma kaynakta kirletici miktarı artıyor, e, trafik artıyor, araç sayısı artıyor. Hani anlatabilirim miyim? Evet, mi? evet, evet. Öyle bir giriyor ki ama yani bilimsel literatürde der ki, kentleşme, ulaşım ve sanayileşme. Bunların bir düzen içinde olmayışı, planlı olmayışı, hı hı. hani doğa ile birlikte doğayı, çevreyi, ekolojik sistem bir bütün olarak görmeyen hı hı. bir anlayışla plansız, programsız. Hı hı. izlenmesi gibi şey işte bu sonuçlara yol açıyor maalesef. Evet bir de üstüne e, her geçen gün yeni bir haberle sarsıldığımız termik santral haberleri e, sürekli gündemde oldukça bunlar da arttıkça e, evet. mücadele etmeye her ne kadar devam edecek olsak da e, çok ciddi bir sonuç doğuruyor neticede. Evet yani e, zaten hani e, siz de söylediniz e, hani, bilimsel çalışmalarda da bu kezlerce gösterildi. Hı hı. Ülkemizin kentlerinde Sağlıklı hava soluyamıyoruz. Bu bir bilimsel gerçek. Sizin benim uydurduğumuz bir şey değil. Evet. Bu noktada e, pek çok sorun var. Pek çok kirletidi var. Ama fosil yakıt kullanımı, özellikle kömürlü termik santraller hı hı. bu riski ciddi oranda arttırıcı. Hani hı hı. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Hı hı. Bununla ilgili olarak da TCB'nin de içinde bulunduğu, biraz önce bahsettiğim temiz Hakkı platformu aslında ciddi çalışmalar yapıyor. Evet, neler yapılıyor e, konuyla ilgili hocam? Şimdi Temizsel Hakkı platformu 18.000 toplum konusunun bir araya gelmesiyle bu temel biraz önce söylediğimiz sorunlar üzerinde hı hı. görüşmek üzere, görüş bildirmek üzere bir araya geliyor. Ve çeşitli görüşmeler sonrasında diyor ki, ee, öncelikle işletmede ve inşaat aşamasında olan kömür termik santrallerin yarattığı hava kirliliği ve çevre sorunlarına bağlı olarak biz halk sağlığını, temiz hava ve çevre hakkını savunmak istiyoruz diyor. Hı hı. 18. Sivil Toplum Kuruluşu. Bunun içinde sağlık örgütleri var. Türk Eylül Birliği gibi, TORAKS Derneği gibi. Hı hı. Ee, bunun dışında çevre örgütleri var. Hani şu an hani sayamayacağımız evet, noktayı evet, da. Evet. Çevre örgütleri var. Bunların bir araya gelmesiyle hem bilimsel hı hı. hem demokratik ortamlarda biz bu gerçeği herkese duyurmaya çalışıyoruz. Onun için de ben özellikle çok teşekkür ederim. Böyle bir olanak sağladığınız için bu programda. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bununla birlikte tabii biz her programda sonlara doğru özellikle ısrarla soruyoruz konuklarımıza. Üzerimize düşen görevler nedir? Sizden de bu konuyla ilgili bilgi almak isteriz bir uzman olarak. Şimdi aslında kentimizin hava kirliliğini takip edelim. Hı hı. Ee, hangi durumdayız? Bunu izlemek mümkün online sistemlerle. Hı hı. Tabii bu çok e, hangi kirlilik üzerinde de durmak lazım. Şimdi e, ulusal mevzuata bakıldığında ulusal mevzuatımıza göre e, bizim kirliliğimiz orta değerler ya da işte kabul edilebilir düzeller bile çıksa Ulusal mevzuata göre, Avrupa Birliği'ne göre ya da Dünya Sağlık Örgütü tavsiyelerine göre aslında çok kirli. Hmm, çok yüksek. enteresan. Hı -hı. İzin bunu bunda paylaşmak isterim. Tabii lütfen. Ee, örneğin e, ülkemizin mevzuatına göre bakıldığında, e, hani kirlilik normal olarak kabul edilebilecek düzeylerde iken, bu mevzuatı bir kenara atıp Avrupa Birliği'nin tavsiye değerleri ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği değerlere baktığımızda ülkede, ülkemizde bir tek kent var havası temiz olan. O ne? da Çankırı ili. Çankırı. Mesela çok enteresan. Sadece orası Bunu, mı var hocam? Türkiye'de. Evet, evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye değerlerine baktığımızda partiler maddeyle ilgili bir tek Çankırı ili izin verilen değerlerde çıkıyor. Bunun dışında aslında ülkenin havası Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kirli. Çok Ama kirli. Türkiye mevzuatına göre temiz. Şimdi bu noktada Şöyle mi demek gerekir bilmiyorum. Hani Türkiye'nin e, halklarının akciğerleri böyle daha kuvvetli olduğu fiziği, için falan e, demek hani çok bilimsel değil aslında. Bu şu demek. Bunun Türkçe şudur. Şu demek. Biz mevzatı indiremiyoruz çünkü havamızı temizleyemiyoruz. Onun için mevzatı yüksek tutuyoruz. Bu nedenle sorduğunuz soruya şöyle tekrar geri dönmek isterim. Yani biz e, Avrupa Birliği limitlerine ya da Dünya Sağlık Örgütü tavsiyelerine erişemiyorken hı hı. bu haliyle bile hı hı. sizin biraz önce söylediğiniz gibi yeni kömürlü termik santrallerle buna erişmek nasıl mümkün olacak? İşte belki de kapatırken vatandaşlara şunu söylemek gerekir. Herkes havasını takip etsin. soluduğu havanın niteliğini araştırsın. O evet. sağlığına ne derece zarar verdiğinin farkındalığını geliştirsin ki havanın. O zaman biz de yerel örgütlere, sivil toplum kuruluşlarına ya da belediyelere, bizi yönetenlere temiz hava solumak istiyoruz farkındalığını geliştirelim. Bunu talep edelim. Biz bunu talep etmek isek... Hı hı. E zaten e, hani peşine de düşemeyiz. Takip de edemeyiz. Çünkü bir sorunun sorun olduğunu önce kabul etmek gerekir ki. Değil mi? Ancak öyle. Evet, bir evet, evet. Kesinlikle. Bence evet. önce bunun bir sorun olduğunun farkına varmamız gerekir. Çok Hı -hı. temel olarak. Hı -hı. Bununla ilgili belki konuşulacak çok şey var. Evet, evet. İlgili aslında. insanları çok... çok hassasız bu konuda. Hı -hı. E, hani Yanlış şeyler de söylemek, insanları telaşa da düşürmek istemem elbette ama Hı -hı. bence havamıza sahip çıkalım diyorum ben. <gülüyor> evet, çok çok çok güzel dediniz hocam doğru aslında çok geniş bir konu bu gerçekten çok e, irdelemek incelemek derinlerine inmesi gereken bir konu dediğiniz gibi e, belki bir dahaki programda bunu daha ayrıntılı konuşuruz ne dersiniz çok daha sevindim. derinlere ineriz daha bilimsel e, verilerden de devam ederiz şu anda belki bir farkındalık oluşturmak adına sizden de bunları duymak çok önemliydi. Ee, belki bir sonraki programda dediğim gibi karşılaşabiliriz tekrardan. Neden olmasın? Çok, Çok isterim. Serinirim. Elbette, elbette. <gülüyor> Çok teşekkürler önce. programlarda görüşmek dileğiyle ben Aynen öyle. Ederim. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler. İyi günler. Hoşça kalın evet, Doçent Doktor Gamze Varol Saraçoğlu ile görüştük. Az önce hava kirliliği ile ilgili hava kirliliğinin Türkiye'deki ciddi e, durumu ile ilgili konuştuk. Şimdi e, sağlık ve çevre birliğinden Funda Gacalla e, bir telefon bağlantısı yapacağız. E, kendisiyle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba Funda, hoş geldin programa. Merhaba hoş buldum. Ee, az önce Gamze Hoca ile konuştuk. Gamze Varol Saraçoğlu ile görüştük. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Bilim Dalı Başkanı. Kendisiyle e, hava kirliliği konusunda hava kirliliğinin Türkiye'deki e, bilimsel boyutlarını tartıştık, konuştuk. Çok e, ciddiye almamız gerekliliği ile ilgili e, çok kısa bir konuşma yaptık. E, belki ileride daha da derinini yaparız umuduyla. E, seninle de konuşmak istiyorum. Senin de bilgilerini... E, Duymak istiyoruz Funda e, daha çok hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansı tarafından nasıl karşılanıyor? Nasıl bir e, durum analizi yapılmakta şu anda? Tamam. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nden kısaca bahsedeyim. Dünya Hı -hı. Sağlık Örgütü Türkiye'de var. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve insanların erişebilecekleri hava kirliliğine ilişkin bir database'i var. Yeni bir kampanya başlattılar. Bread Life diye yaşamış olup. Buna girdiğimizde 2015'te Türkiye'de işte İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerdeki e, parçakırma adet kirliliğini görebiliyorsunuz. E, dünya sağlık Örgütü'nün böyle bir database tutmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yine e, pek çok veri aslında dünya sağlık arasını alıyoruz. Diyor ki hava kirliliği hem bir ortam hem de ortam dünyada 6.5 milyon insanın erken ölümüne her yıl 6.5 milyon. Az önce, hiç değil. hiç, değil, hiç Hı -hı. değil erken ölümüne sebep oluyor e, diyor İç hava ortam kirliliği dediğimiz şey artık bugün daha çok kırsalda gördüğümüz e, işte tezek yakımı, odun yakımı kömür yakımına bağlı olarak hani hem ısma hem de yemek pişirmek için dış ortam hava kirliliği, sanayi ve e, diğer yakınlardan kaynaklı olan. yani aslında başka kömür termik olmak üzere diğer sinaydan kaynaklı Iklimlikleri kapsıyor. Hı hı, hı. Ee, Dünya sağlık örgütü şöyle güzel bir kampanya başlatı diye düşünüyorum ben. Ee, 22. Taraflar Konferansı'nda Marrakeş'te her ne kadar iklim üzerine gözükse de... ...iklim değişikliğinin de iklim değişikliğine neden olan bu sanayi ve kümürün de... ...hava kiline doğrudan etkisi var. Yeni Mutlaka. bir deklarasyon başlattılar. Ee, Fransa, Norveç başta olmak üzere ilk defa sağlık bakanları... ...çeşitli ülkelerin sağlık bakanları bir araya geldi ve dediler ki biz Paris anlaşmasının sağlıklı olan etkilerinde göz önünde bulunduracağız ee, ve kendi ülkemizde müzakereler yönetilir, yönetilirken bana dikkat edeceğiz dediler. Tam da kıymetli buluyorum, bende not etmek lazım. Hı -hı, hı -hı. Ee, Uluslararası enerji ajansının da son konuşmasında farklı bir yol dedi ki ee, bakın biz gelecekten bir çekilme görüyoruz ama bu çekilmenin nedeni bizce havaleli olacak. Ben bunu da çok önemli bir not olarak kaydettim ee, ve ilk defa ulusu, e, Dünya IEA, e, e, Uluslararası Enerji Ajansı hava üzerine getirmeklerine özel bir rapor yayınladı. Bunda da yine 6.5 milyon insanın öldüğüne e, enerji üretimindeki hatalarla yani dediğim gibi yakma kaynaklı enerji üretimiyle hava kirliliği arasında doğrudan bağlantı olduğunu ortaya koydu. Hı hı hı. Ben şöyle görüyorum. Bekranlı Hoca da, da bahsetmişti ama hava kirliliği dediğimiz şeyin içerisinde özellikle bu yakmadan kaynaklı iki temel şeyden et bahsediyoruz. Partikül maddeler. Partikül madde 10 ve 2.5, partikül madde 10 10 mikron altında 2.5, 2.5 mikron altındaki e, parçacıklı maddeler. 2.5 çok kritik. Doğrudan kanlı ve akciğerde emiliyor. Bir insanın saçının 30'da birinden bahsediyoruz. FM2.5 derken. Böyle reklamlarla konuşacağız. Bir, bir insanın bir kez daha söyleyeyim. Saç telinin, saç bir saç telinin 30'da hı hı. birinden bahsediyoruz. Hı hı hı. Ee, ve FM2.5 yaklaşık olarak 1000 kilometre yol kat edebiliyor. Bugün İstanbul-İstanbul Antalya arası 700 kilometre. Ee, yani Kocaeli'ndeki kelilik İstanbul'da, hatta Kocaeli'ndeki kelilik bugün İzmir'de, İzmir'deki kirlilik İstanbul'da partikul madde Doğrudan kalpte, kanda emilen, pek e, çok hastalığa Gamze hocam bahsetmiştir. Yani, evet. Seltten akciğer kanserine, evet. krematüro doğumlardan, düşük doğumlardan e, farklı hastalıkları yol açabilen bir parçacıklı madde. ...bin kilometre yol kat edebiliyor. Yani, yani çok bu, geniş bir alana yayılıyor söylediğine göre. Evet. Çok çok evet. ciddi yani, bir etki alanı var. Türkiye'deki sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil. Hı -hı. Ya da Avrupa'daki yıkılan kömür sadece Avrupa'nın sorunu değil. Yani bu küresel bir sorun. İlkeler arası sınır tanımayan, Hı -hı. gözükmeyen ama sürekli olarak bizimle yaşayan... ...dediğimiz gibi şehrin ve görünmeyen bir katil bu. Hı -hı. Ve bunun görünmeyen bir maliyeti var. Yani bugün dediğim gibi bundan kaynaklanan e, Fosil Yakıt enstitüsüne, enstitüsü'ne, Fosil Yakıt Sanayi'ye milyonlarca dolar destek akarken sağlık harcamalarının ne kadar desteklendiği bence bir soru işareti. Veya e, kömür işte dün CNN'de Haluk e, koca konuk oldu. Orada sorulan güzel bir soru var. Denildi ki yani bakın kömür ama hani, e, bizim ulusal kaynağımız bizim düşünüyorsunuz ne düşünüyorsunuz? Hı hı kömür yakmanın maliyeti düşükmüş gibi belki gözüküyor ama evet. e, siz bir birim kömür yakıyorsunuz. Yaktığınız bir birim kömürle her üç ailede bir, bir astım hastası çocuk yaratıyorsunuz. E, bir düşük doğuma neden oluyorsunuz. E, bir kişinin perç geçirip hayatı boyunca tekerletin sandalyeye maruz kalmasına, e, bağlı kalmasına alıyorsunuz. Yani bunun etik ve ahlaki tarafını geçtim Hı hı. Ne yazık ki kalbimiz sızlayarak bizimle metodoloji yapmak zorundayız. Bunun bir ekonomik boyutu da var. Evet, evet yani evet. E, bir birim kömür yakmanın maliyetini düşünün. O bir birim e, kömürün hava kirliliğiyle aldığı canın veya hava kirliliğiyle yarattığı tedavi masrafının da maliyetini gözünü tuttuğunuzda kömürün maliyeti hiç de o kadar masum gözükmüyor. Kömür hiç de e, öyle düşünüldüğü gibi ulusal bir vergilik. Olmuyor. Peki peki sence bu konuyla ilgili nasıl bir tutum sergilenmeli? Yani e, yenilenebilir enerji kaynaklarına e, yönlenmek e, kesinlikle gerekiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani hep şunu söylüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları da sonuçta gökten bir anda hiç çevresel maliyete inmiyor. Hı hı. E, o yüzden şim, ben bunu bir yatırım olarak görüyorum. E, hangi enerji seçeneği seçerseniz için kendinizi 40 yıl bir yere bağlamış oluyorsunuz. Ee, bunun kararı alınıp yani politikacılara burada iş düşüyor. Ee, bunun kararı alınıp ileriki adımları ona göre asmak lazım. Yani Türkiye bazı şeylerin o havında dediğiniz gibi gez, gecikti. Onları daha da fazla geciktirmemek gerekiyor. düşünüyorum. Hani vatandaşlar ne yapabilir? Evet aslında. vatandaşın yapabileceği bir şey yok. Ama ben böyle bir çaresizlik çok kötü bir his İşaresiz bırakmamak da gereken insanları. Yani maske takmak e, bir çözüm değil. ile yaşayamaz insan. Yani evet aynı şeyi konuştuk Gamze Hoca ile de aynen evet, öyle. Evet yani bu insani değil Hı -hı. E, ya da bu ölümlerle yaşayamayız. Bu bir kader değil. Biz bunu çoktan biliyoruz. E, ya yani insanlar ne yapabilecekler? Şu anda 81 vilayette e, Çevre İçericilik Bakanlığı'nın 150 ayet tane izleme istasyonu var. Bu izleme istasyonlarına Havaizleme.org'da ulaşabiliyorlar. Havaizleme.org? Evet. ...şu anda anlık olarak güncellemiyor bu veriler. Oradan Partikül Madde 10 ve SOXV'lerine bakabilirler. Hı hı. Ve artık hani sosyal medya elimizde, bilgi edinme elimizde... ...ve biraz daha hani zaman olan insanlar oturup bilgi edinmeden... ...veya Çevre ve veya işte ilçim müdürlüklerine giderek... Yani neden PM 2,5 ölçülmüyor? Yani 1000 kilometre yol kat edebilen bir kirletiliğinden bahsediyoruz... Evet. Veya e, yine çevre Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile beraber yürütü e, hava kirliliği eylem planları var. Hava kirliliği eylem planı şu anda bildiğim kadarıyla alt şehirde var. Yani emin olamıyorum ondan ama alt veya on alt şehirde var. Hı hı. Ama onlara bakıp hava kirliliği eylem planı ama bağlayıcı, e, yani sadece böyle analiz eden, işte bizim havamız şöyle böyle diyenliği bağlayıcı bir, Eylül planı talep birine diye düşünüyorum. Hı hı. Bence bu konunun buraya gelmesi bile, sonuçta diğeri de haber bile çok önemli. Yani şimdiye şimdi ne kadar çevrecilik, e, hani sadece çevre kimliğinden bahsediyoruz evet, ama evet. çok daha ciddi bir sorunumuz var. Hava kirliliği bu büyüyen bir sorun. Bugün afrodaki insanların durumu ortada insanlar. Hakikaten hava kirliliğini kontrol edip evden çıkıyorlar, maskelerle çıkıyorlar böyle bir yaşam mümkün değil ve bunlar dediğim gibi uzak ülkelerde bir nerede planetspektrada olan bir kitlesiz bahsediyoruz. Ee, yani çok şey yapmamı yani çok dediğim gibi ne yazık ki o ormanın içerisindeki yaşam var, işte daha gezit komik dediğimiz yaşam var biz bunu kuruyacak şekilde değil çok e, o yüzden hızlı bir şekilde çok böyle korkarsa değil mi hızlı bir şekilde Eğlenmemişmek gerekiyor. Vatandaşlar düşer mi? ki takip edip en azından sosyal medyadan, kent ağlarından, kirliyse ya bu kirli ve ne oluyor? Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün limiti bu. Ben neden bununla yaşamak zorunluyum diye bence sorgulamak. Kesinlikle sorgulamak, sorgulamak evet. Bile. Ee, iyi bir aşamada diye düşünüyorum ben. Evet zaten bu programlarımızın da amacı aslında hep o yani sorgulamaya itmek bir farkındalık yaratmak. Normalde belki aklımıza gelmeyen düşünmediğimiz veya okuyup geçtiğimiz bir haberin üzerine bir kez daha belki bu radyo programı dedikten sonra ya evet böyle bir şey var böyle bir problem var bir sorun var ve bunun çözümü gerekiyor ve bu konuyla ilgili ben neler yapabilirim diye kişisel olarak kendimize soruyor olmamız gerekiyor. E, hayatın her noktasında böyle aslında ve iklim değişikliği hava kirliliği bunlar da çok acilen e, çözülmesi çok hızlı adımlar atılması gereken konular yani e, hani kesinlikle bu böyle umutsuzluk gibi de algılanmamalı bir yandan e, çok soğukkanlılıklı hızlı bir şekilde adım atılması gerektiğini düşünüyorum ben de. Ee, yani umutsuzluğa kapılmak da bir çözüm değil çünkü asla senin de söylediğin gibi senin de bir yazın vardı e, internette araştırırken bulmuştum umut vadeden aslında e, tüm bu yazın görüşmeler savaşları. evet evet aynen öyle yani ben de ben öyle düşünüyorum umut dolu olmak gerekiyor e, ama bir yandan da e, dediğim gibi bu benim yapabileceğim bir şey değil elimden bir şey gelmez bu politikacıların işi deyip bir kenarda oturmakta artık e, oturmak için çok çok geç. Ee, bir şeyler yapmak gerekiyor dediğin gibi sosyal medyadan ee, ne demiştin ne nokta orktu hava izleme, hava izlemi, hava izleme. nokta orktan Hı -hı. evet yani buradan takip edilebilmiyor ee, başka uygulamalar da zamanla işte geçiyoruz onlarla gecesi halen veren e, partikül madde 10 seviyesi özellikle belli bir işin dediğin gibi yani çok e, hani böyle paniklememeksi de lazım ama ne yapacağız diye. Çünkü Yok, evet. bu, bu çok böyle panikleyerek veya kaçarak, e, yani şehir dışına kaçarak, köyde yaşayarak olacak bir şey değil. Dediğim gibi, e, konut içi kirlilik diye de bir şey var. Mesela biz bazen cihazlarla uçum yapıyoruz. Hı -hı. Öyle oluyor ki özellikle da kıyısalar evin içindeki kirlilik, evin dışından daha fazla. Olabiliyor, doğru söylüyorsun. E, evet, olabiliyor. Yani evet. o tezek yakmak, odun yakmak, onlar evet. da mağmine matumane değil de. Tabii. O yüzden dediğim gibi soğukkanlıkla evet. umut dolu. Soğuk, soğuk umut dolu. <gülüyor> evet aynen öyle. Funda çok teşekkürler. Ee, çok süremizin teşekkür sonuna geldik. Ee, bugün hava kirliliğinden bahsettik. Ee, sayın doçent doktor Gamze Varol Saraçoğlu ile görüştük. Ve aynı zamanda Funda Gacal'ın e, fikirlerini, görüşlerini ve bilimsel e, kaynaklı e, görüşlerini aldık. Çok teşekkürler. E, haftaya görüşmek üzere sayın dinleyiciler. Hoşçakalın.